Hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Hanevarya.com'da her hafta sizlerle yaşanmış bir hikayeyi paylaşacağım. Bu hafta 2 Ağustos 2008. Hikayemizin başlığı Sevgililer Günü Sürprize. Evde tek başınaydı. Aklına geçmişi geldi. Ne büyük aşkla sevmişti eşini. Hala o aşkla bağlıydı. Yıllar su gibi akmıştı hiç hissetmeden. Mutlu evliliğinden olan çocukları şimdi gurbet ellerdeydi. Onları özlem içindeydi. Hande düşündü. İyi ki bu aşkı tatmış ve sevdiği adamla evlenmişti. Sabah mutlulukla eşini işe uğurlamıştı. İş çekerek bilgisayarın başına oturmuştu. Ama o gün nedense... Aklı hep geçmişteki o güzel günlerdeydi. Dalmıştı, ta ki kapının zili çalıncaya kadar. Yerinden kalktı, kapıya yöneldi. Kim o, kim o diye seslendi. Cevap veren yoktu. Yine kim o dedi. Yine ses yoktu. Birden ürperdi. Acaba kimdi diye düşündü. Kapı zili çalıyor, kimseden ses çıkmıyordu. Türlü şeyler düşünmeye başladı. Televizyonlarda gördüğü, gazetelerden okuduğu kötü olaylar aklına geldi birden. Zil çalınca bilmediğiniz kişilere kapıyı hemen açmayın diyorlar, kişileri uyarıyorlardı. Birden içine korku geldi. Heyecanını yenip geri döndü. Bilgisayarın başına geçti. Aradan birkaç dakika geçmişti ki yeniden kapının zili çaldı. Hande bu defa sesini daha da yükselterek, ''Kim o? Kim o?'' diye seslendi. Kapı gözetleme deliğinden baktı. Merdiven boşluğunun ışığı da yanmıyor. Kimse ses vermiyordu. Morali iyice bozuldu. Kim bilir hangi kötü niyetli kişi kapıyı çalıyordu. Kendini toparladı ve salona geçerken yine kapı çaldı. Tekrar kim o diye seslendi. Ama ses yoktu. Hande kapıyı açmamakta direniyordu. Keşke apartman kapıcısı olsaydı ''Kim geldi, kim gitti, kontrol etseydi?'' diye düşündü. Aniden balkona yöneldi. Korkuluklardan aşağı sarkarak ''Kim o?'' diye bağırdı. Eğer biri varsa ya cevap verecek ya da apartmandan çıkarken mutlaka görecekti. Birkaç dakika geçti ancak ses veren ve çıkan olmadı. Alttaki bakkal çırağına seslendi Hande. ''Tolga, Tolga, apartmanımıza kim girdi bir baksana?'' Silimiz çalıyor ama kimse ses vermiyor.'' dedi. Tolga büyük hevesle, ''Şimdi bakarım.'' diyerek içeri girdi. Bir iki dakika sonra, ''Valla baktım, kimseyi göremedim.'' deyip işinin başına döndü. Hande biraz öfkeli, biraz da meraklı şekilde salondaki bilgisayarına yönelirken telefon sesiyle yerkildi. Ahize'yi kaldırdı, daha ''Alo'' diyemeden karşıdan, ''Alo sevgilim bugün nasıl?'' diyen eşinin sesini duydu. Çok rahatlamıştı. Güven gelmiş, eşinin sesini duymak tüm endişesini yok etmişti. İyi olmaya çalışıyorum aşkım, diye cevap verdi Hande. Devam etti. Kapının zili çalıyor ama kimse ses vermediği için açmıyorum, ürktüm, dedi. Hay Allah neden kapıyı açmıyorsun, diye soran eşine, açamam diyecekken, eşi bugün günlerden ne, diye sordu. Git kapıyı aç ve eşiğe bak diye sözlerine devam etti. Bekle kapıyı açmaya gidiyorum, telefonu kapatma dedi Hande. Kapı eşiğinde seni seviyorum, sevgililer günün kutlu olsun yazılı içinde gül bulunan bir paket gördü. O an yıldırım çarpmış gibi oldu. Nasıl olur da 14 Şubat sevgililer gününü unuturum diye kendine kızdı. Gül paketini aldı. Bu hoş sürpriz karşısında hem mutlu unutkanlığından da mahcup olmuştu. Böyle paniklemesine de içerlemeye başladı. Hemen telefona koştu. Sevgisini hoş bir şekilde ifade eden sevdiği adama teşekkür etti. Tam konuşma sırasında kapı zili çaldı. Kızı gibi sevdiği komşu kızı Nalan eti gelen. Nalan gülerek eşinin onu telefonla arayıp çiçekçiden gül kutusu sipariş etmesini... Yazıyı da kutuya iliştirmesini istemiş. Kutuyu kapı eşiğine koy ve zili çaldıktan sonra görünmeden hemen oradan ayrıl diye tembihlemiş. Eşi ona çok hoş bir sevgililer günü sürprizi hazırlamıştı. Ama nereden bilirdi ki Hande'nin böylesine korkup kapıyı açmayacağını, sürprizin bu şekilde sonlanacağını?